Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet, Lalegül TV adresinden ve Lalegül TV Whatsapp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İlmi Al programımıza cevaplama gayret gösteriyoruz. İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sorularınızı yöneltiyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı da İlmi Alet, Lalegül TV kom.tr adresinden tabi sorularınızı gönderebilirsiniz. ilmihal.com.tr adresinden izleyebilir. Bir soru bir cevap şeklinde ve bölüm bölüm şeklinde de yine bu programlarımıza ulaşabilirsiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümlemize inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. İlk sorumuz hocam Bilindiği üzere günümüzde bazı televizyon kanallarında bilgi yarışması yapılmaktadır. Yarışmayı kazanan kişiye bir eşya değil, para verilmektedir. Böyle bir yarışmaya girmek kumar olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualin içerisine baktığımız zaman sanki şöyle bir algı var. E, verilecek olan şeyin eşya olması farklı ele alınıyor, hı hı. para olması farklı ele alınıyor. Çünkü özellikle bir tansiste, bir vurgulama yapılmış. Verilecek şey eşya değil, ayın para. değil, para veriliyor. Bu noktada bir farklılık olabilir mi? Ki de bu sual soran kardeşimizin zihnini meşgul eden unsurun ortada bir para olması. Tabi bu konuyu biraz detaylı bir şekilde ele aldığımızda işleyişini görmemiz gerekir. İşleyişine göre tasavvur edeceğiz ve bu doğrultuda sonuca bağlamamız gerekecek. İslam hukukunda, İslam fıkında diyelim hukuk kavramı aslında fıkı karşılamamakta hı hı. ama güncel olarak kullanıldığından dolayı kullanmaktayız. Ama kullanmamamız, fıkı ifadesini kullanmamız elbette doğru olandır. İslam fıkhında Kumar diye tabir ettiğimiz olay, kaybetme ve kazanmanın söz konusu olduğu yerdedir. Ama şu şekilde kaybetme ve kazanma, e, örneğin siz bana soru soracaksınız e, ve ve sorunuza eğer doğru yanıt verecek olursam ödül vereceksiniz. Ama doğru bir yanıt vermeyecek olursam da benden herhangi bir talepte bulunmayacaksınız. Evet. Bu bildiğimiz chu'ul şeklinde bir ödüldür. <gülüyor> herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ancak benim bilmemde bir şey kazanacağım, bilememem durumunda bir şey kaybedeceksem ki bu o zaman bildiğimiz kumar mantığı söz konusu olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla bu, bu tip programlarda, televizyonlarda yapılan programlarda programa katılmak için ekstra bir bedel ödenmiyor. E, belli yerlere müracaat ediliyor. O müracaatlar değerlendiriliyor ve ondan sonra size çağrı da bulunuyor siz öyle bir programa çıkıyorsunuz. E, sorular soruluyor, cevap veriyorsunuz, kazanıyorsunuz veya kazanamıyorsunuz veya yüksek meblaları alıyorsunuz veya az meblalarla oradan ayrılıyorsunuz. E, ama bunun işleyişini gördüğümüz zaman e, fıkhi olarak bunu iki şekilde analiz etme imkanımız var. Birinci analizimiz biliyorsunuz belli merhalelerden bahsediliyor, belli barajlardan bahsediliyor. İşte örneğin üç soru soru diyor. Üç soruda eğer muvaffak olursanız diyor ki şu kadar rakama sahipsiniz. Devam mı yoksa alıp ayrılacak hmm. mısınız? Devam edecek olursanız eğer bir üstteki soruda doğru cevap verirseniz alacağınız ödül artacak ama yanlış cevap verecek olursanız alacağınız ödülü de alamayacaksınız. Evet. Bu şekilde bir sistem. Burada birinci bakış yani birinci değerlendirme analizimiz şu şekilde olabilir. Programın tamamı bir bütün olarak. Sonuç olarak siz eğer bu programında sonuna kadar sorulara doğru cevap verirseniz örneğin 10 lira para kazanacaksınız. Ama bunun belli aşamaları var. işte 2 lira, 3 lira, 5 lira derken 10 lira. Hı hı. Ve bir bütün olarak buradan ayrıldığınız zaman size en son vereceğimiz limit neyse onu vereceğiz. Ondan önce bir şey vermiyoruz. Bu şekilde tahayyül edecek olursak meseleye ve siz de bu programa katılmak için ekstra bir bedel de ödememetseniz bunun caiz olma yönü ağır basmakta. Ancak bunu şu şekilde de e, tasavvur etmemiz mümkündür. Biraz önce bahsettiğimiz gibi belli bir baraj sistemi. Üç soru soruldu. Cevap verdiniz. Dediler ki size işte beş lirayı hak ettiniz. Beş lira sizindir. Dilerseniz beş liranızı alın, çekin gidin. Bu durumda kabız diye tabir ettiğimiz yani bir bedeli alabilmek demek ya hakiki anlamda olabilir veya hükmü olabilir. Buna hakiki kabız veya hükmü kabız denir. Hakiki kabız fiziksel olarak benim şu anda bu bardağı teslim almam gibi bir kabızdır. Hükmü ise bunu alabilme imkanının doğmasıdır. Yani örneklendirelim. Ben bu bardağı size sattım veya hibe ettim. Masanın üzerine koyuyorum. Ve sizin almanıza da imkan tanıyorum, olanak tanıyorum. Sizin onu alabilme imkanınız olduğu halde velev ki almasanız bile bu hükmen teslim almış kabul edilirsiniz. Hmm. Ancak hibe babında yani bu eğer bir hibe ise, hediye ise siz almıyorum diyerek de red edebilirsiniz. Ama bu programlarda genelde bu bir akit tarzında lüzumiyet vardır. Yani karşı tarafımı vermiyorum. Suallere doğru cevap yanıtladınız. Şu kadar bedeli hak ettiniz ama vermiyorum deme hakkı yok. yok. Vermek zorundadır. Çünkü ona göre belli bir mukavelesi vardır. Hı hı. Dolayısıyla bunu kazandığınız 3 tane soru 5 tane soru 5 lira sizin istihkakınızdır istiyorsanız alabilirsiniz dendiği zaman sizin orada alma imkanınız olduğu halde velev ki teslim almasanız bile bu hükmen bir kabızdır. Yani siz o parayı aslında aldınız. Evet. Bu zamana kadar bir problem yok. Çünkü bu zamana kadar yapılan işlemde bir kumar mantığı yok. Sorulara doğru cevap verdiğiniz için size ödül verildi. Veremeseydiniz de bir şey kaybetmeyecektiniz. Ancak bu saatten sonra size diyor ki devam etmek ister misin? E peki devam etmek istersem ne yapmam gerekir? O senin e, yani biraz önce tanımış olan hakkın ki alabilme imkanındır onu almayacaksın. Yani bir nevi aldığın parayı geri iade edeceksin. Evet. Bu saatten sonra kumar mantığı biraz daha hakim olmaya başlıyor. Hmm. Çünkü e, e, siz o paradan feragat ediyorsunuz almıyorsunuz. Bir sonraki sorulara doğru cevap verirseniz ...bıraktığınızdan daha fazlasını alacaksınız. Ama yanlış cevap vermeniz durumunda bıraktığınızda gidecektir. Evet. Ee, dolayısıyla birinci yani baraj dediğimiz olay... ...işte ilk üst soru, beş soru neyse... O e, şeye göre, formatına göre değişebiliyor programlarda. Hı -hı. Bu zamana kadar yapılan işlemde fıkhi olarak bir sonuç, problem teşkil etmiyor. Ama ikinci aşamaya geçildiği zaman, yani buradan devam etmek istiyor musunuz? Evet istiyorum dediğiniz zaman sanki aldığınız parayı yatırdınız. Onun üzerine kumar oynuyor Bir nevi bahis gibi? oynamaya başladınız evet, bahis. ve bu saatten sonra sistem kumar sistemine dönüşecektir. Allah Allah. Bu açıdan bakıldığı Hı -hı. zaman buna fetva vermek mümkün değil. Ee, ama iki şekilde analiz etme imkanımız var. Ee, biz bu konuyu e, İsmaila'da anlıyoruz. E, Fetva kuruluyla tartıştığımızda, masaya yatırdığımızda, aynı biraz önce size anlattığımız sarda iki şekilde analizi masa üzerine yatırdık. Genelde ağırlık basan ikinci şekilde yani kumar mantığının hakim hmm. olması. Çünkü tahliye diye tabir ettiğimiz gerçekte size kişi e, bu parayı alabilirsiniz diyor ve sizin alabilme imkanınız olduğu halde almıyorsanız bile almış kabul edilir ve devam etmekle aldığınızı geri iade etmiş oluyorsunuz. Evet. Ee, şöyle bir fıkhı, e, de tabir vardır. Bir para teslim alınmadan tasarruf yapılabilir mi? Hmm. Ee, örneklendirelim. Ben size bu bardağı 10 TL mukabilinde satıyorum. Bu bardağı siz teslim almadan bu bardakta tasarruf yetkisine sahip değilsiniz. Bu mebide kable-l-kabız tasarruftur. Özellikle menkul olması durumunda bunun caiz olmayacağı Hanefi mezhebinde ittifakidir. Ayrıca ee, Peki bunun mukabilinde benim sizden alacaklı olduğum o 10 TL'de teslim almadan tasarruf etmem caiz midir? Burada da deniyor ki o semendir. Yani hmm. paradır, alım e, gücüdür, alım bedelidir. Alım bedeli ise tayin etmemiştir. Sizin zimmetinizde var olan bir paradır. Dolayısıyla ben onu teslim almasam da tasarruf bir başkasında olur. tasarruf etme yetkisine sahip olacağım. Hmm. Burada bizim meselemize döndüğümüzde siz e, o kurumdan veyahut da o işte organize edenden alacaklı olduğunuz parayı almadan da tasarruf, tasarruf yapmış olabilirsiniz ve buna yetkiniz zaten fukran ver. Ki almadan ifadesi bile belki yanlış olabilir çünkü hükmen aldınız. Hı hı. Alma imkanı size tanındı çünkü. Dolayısıyla alma imkanı tanındığı için siz onu teslim aldınız, kabzettiniz ama bu saatten sonra şey e, yarışmaya devam etmeniz demek onu yatırarak bahis oynamaya başlamış olacaksınız. Hmm. Sıp bu mantıkla bakıldığı zaman sistem kumar sistemidir. Böyle olduğundan dolayı caiz olmaması ağır basmış ve biz buna fetva vermemekteyiz. Dediğimiz gibi iki şekilde düşünme ihtimali var ama yine farklı bir kural var. İddeştaman muharrim mubi mubigalebel muharrim. Yani bir meselede haramlılık ve helallilik karşılaştığı zaman haramlılık helallilik üzerine tercih edilecektir ki haramlılık bizim meselemizde artı bir de ağır basmıştır analiz olarak baktığımız zaman bu sebepten dolayı bizler buna fetva vermiyoruz dolayısıyla kumar sistemi tabi harici civari başka problemlerde yok değil bunları da göz ardı etmemek lazım işte erkek ve kadınların aynı ortamda farklı şekilde bulunmaları o platformda İslami olmayan bazı işlemlerin tahakkuk etmesi vesaire ama siz, sırf meseleye yalın bir yarışma programı olarak bakacak olsak bile, yani o harici problemleri göz ardı edecek olsak bile bu nedenden dolayı yani ikinci aşamadan sonra kumar mantığının hakim olacağından dolayı bunun caiz olmayacağını net bir şekilde söyleriz. Caiz değil ise o zaman burada farklı bir sonuç daha çıkacaktır. Caiz olmayan günah olan bir şeyi seyretmek İslam de mesela. günah olacaktır. Buna sponsorluk yapmak da günah olacaktır. Buraya reklam vermek de ki bunun an an an çoğaltma imkanımız da vardır. O yüzden maalesef son zamanlarda İslami kimliği ön planda olan bazı firmaların da bu gibi programlarda sponsorluk yaptığını evet. e, duymaktayız. Bize bilgi olarak gelebiliyor. Belki niyetleri farklıdır, belli kesimlere hitap edebilmek, yayılma politikasının belki bir neticesidir bu ama bu konuda güzel talilde bulunmak lazım. Neye hizmet ediyorsun? Eğer bu kumarsa sen kumarın yayılmasına bir nevi sponsorluk yapmış oluyorsun ki... Bizim Halil Günenç hocamızın bir ifadesi vardı. Bir ara sormuşlardı hocam işte boks maçı yapmak caiz midir? E, hoca efendi dedi ki caiz değil. Sorduk niye caiz değil hocam? Çünkü bu maçta esas olan yüze vurmaktır. Yüze vurmak ise fıken haramdır. Hı. Hatta İslam hukukunda, İslam fıkkında hat cezası olarak kişiye değnek vurulduğu zaman bile yüze vurulur mu vurulmaz mı tartışması bile yapılmıştır ki şak ettiği halde. Hı keyifli olarak yani sırf bir antrenman şeklinde bu olması ise kesinlikle caiz değil. Dolayısıyla caiz olmayan bir spor dalıdır. O zaman bununla oynamak caiz olmadığı gibi oynayanları seyretmek de caiz değildir. Çünkü bir nevi ona perim vermiş oluyorsunuz. Onu onaylamış veyahut da onaylamasanız da yayılmasına bir şekilde sebep vermiş oluyorsunuz. Bu bağlamda bundan şiddetli bir şekilde kaçınmak da gerekli olacaktır. Rabbim hakkıyla şuurlu bir şekilde bu meseleleri anlayıp ona göre icra edebilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. inşallah. İlim dediğimiz şey bol oluyor herhalde hocam. Çünkü Yıllardır belki, kaç yıldır mesela böyle programlar yayınlanıyor veya yarışmalar yayınlanıyor. Ama ilmi noktada hiç bu şekilde biz bakmadık. Yani cevazlık noktasında hiç bakmamıştık. Evet. Sadece biz burada ne var diyorduk. İşte soru soruluyor, cevap veriliyor, hediye alınıyor şeklinde bakılıyordu ki. Evet. Dediğiniz gibi birçok mesele var. Oradaki işte hem ortamın hem yapılan işlemlerin e, olması açısından büyük sıkıntılar olduğunu şu an evet. ilimle birlikte görmüş olduk. Evet, aynen öyle. Ama şu, bu yani İslami eleştirilebilir. Ee, yani zaman bunu... ödül olarak 3 tane bildikten sonra şunu alırsın bu senindir. Devam etmek istiyorsan onu bırakmadan devam tamam edebilirsin diyorum. tarzında. Onu da bizim mi yapmamız lazım? Ee, o evet. zaman yani. Bize <gülüyor> böyle yani. bir sorumluluk geldi o zaman. <gülüyor> o zaman. Biz böyle bir şey yapacağız format yapıp artık Rahat hem fıkıh yapacağız mı? hocam hem farklı sorular böyle. Tabi aslında bu kültürel anlamda da insanlara faydası yok değil. Evet. Çünkü sorular belki tabii İnsanlar anlamda olmayan oluyor. sorular da olabilir. Ama evet. biz bunu İslamileştirebiliriz. İslami sorular olabilir veyahut da gerçekten kültüre yansıyan sorular da olabilir. Bu tarzda kültürün artmasına bir etkendir, bir sebeptir. Hı. Seyredenler de buradan istifade edebilir. Ama dediğimiz gibi bunun formatını İslami bir format üzerine kurmamız lazım. Evet hocam. Bununla ilgili inşallah en kısa zamanda çalışıp değerli dostlarımıza sunalım. Allah razı olsun hocam. Bir diğer sorumuz da e, tarım uğraşıyoruz. Ürünü ekmeden veya ürünü hasat etmeden borçtan dolayı peşin para karşılığında düşük fiyattan başka insanlara satıyoruz. Ürün hasat zamanı sattığımız insanın ismine ürün yatırılıyor demiş. Örnek olarak 100 ton mahsulü peşin parayla öncesinde sattık. Bu mahsulü hasat zamanı sattığımız kişinin üzerine yatırdık. Bu 100 ton ürünün zekatı kime düşer? Şimdi soruyu biraz açalım. Evet. Anladığım kadarıyla bir çiftçi var. Bir de tüccar var. Hı hı. Çiftçi daha ürününü toplamadan tüccara satış yapıyor. Bu satış fıhıyan ancak selam yoluyla olabilir. Selam akti diye tabir ettiğimiz daha elde edilmeyen ürünü elde etmeden bir başkasına satmak. Ancak burada belli başlı şartlar vardır. Nedir o şartlar? İşte peşin olması. Yere Es-i diye tabir Hı -hı. ettiğimiz e, o tüccarın çiftçiden satın almış olduğu ürüne mukabil ödemesi gereken ücreti peşinen peşin ödemiş olması. Çiftçinin o tüccara teslim edeceği ürünü muayyen şu tarladan çıkacak ürün gibi belirtmiş olmaması. Hı -hı. Yani ben sana işte şu e, tipte e, 100 kilo veya da işte 10 ton buğday vereceğim. Veyahut da işte %50 randımanlı sana falan bölgenin e, fındığından vereceğim. E, vasfını belirtme adına falan bölge. Hı -hı. Ama şu tarladan çıkan fındık, şu tarladan çıkacak olan buğday derse bu da olmaz. olmaz. Yani Selem'in belli başlı şartları vardır. Bu şartlar doğrultusunda yapılırsa bu işlem caizdir. Yani bir köylü, bir çiftçi daha henüz elde etmemiş olduğu, ekmediği belki de bir ürünü şimdiden pazarlayabilir. Bunu sadece çiftçi olarak düşünmeyelim. Normalde e, çiftçilikle işi olmayan, misli olan, zimmette sabit olabilecek herhangi bir malda da bu tüccarlar arasında yapılabilir. Yani fabrikasyon bir üründür. Piyasada bu üründen her an bulma imkanımız vardır. Sahip değilim o ürünle şu an itibariyle. Size ben böyle bir ürünü satış Selam akli şeklinde satış yapabilirim. Burada yeter ki teslim edeceğim malda belli bir vade olması lazım. Ee, ve bu vadenin belirtilmiş olması gerekir. Sizin bana ödemeniz gereken bedel peşinen ödenmiş olması gerekir. Ve o ürünün de akit anından teslim anına kadar piyasada hiçbir zaman inkıtaya uğramaması gerekir ki özellikle Hanefi mezhebinde bu şarttır. Şafi mezhebinde teslim anında piyasada olması yeterlidir. Ee, ara dönemde veyahut akit yaptığımız dönemde olması şart değil. Evet. Selemin şartları. Şimdi bu meselede de e, çiftçi diyor ki ben daha henüz mahsulümü toplamadan e, bir tüccara satıyorum diyor. Hı hı. E, burada tabii dediğimiz gibi o ürün falan tarlanın ürünüdür diye beyan etmemeli. Yok, evet. Parasını peşinen almanı ve teslim edeceği tarihi de beyan etmeli. Ancak ikinci bir mesele geçiyor. O da diyor ki bu ürünü sonra teslim ediyorum o kişi namına. Burada anladığımız kadarıyla diyelim ki bu bir buğdaysa e, ürettiğiniz buğdayı ofise satıyorsunuz. Hı hı. Devletin tayin ettiği yerler işte fındıksa füskoya bunu satış yapıyorsunuz. Ama bunu ben size satmışsam daha önceden ben bir fındıkçı olarak veya bir buğdaycı olarak bunu size satmışsam e, bunu siz kendi adınızla füskoya verme imkanınız yok. Veya ofise verme imkanınız yok. Çünkü sizin karneniz yok. Siz çiftçi değilsiniz. Siz tüccarsınız. Evet. Bunu benim adımla vereceksiniz. Bu ürünü çünkü ben ürettim. Hı -hı. Ama e, Fuken bu ürünün e, sahibi ise sizsiniz. Evet, Şimdi buradaki sual eden kardeşimiz diyor ki bunu ben kendi adımla veriyorum. Ama bu kişinin namına veriyorum. Ve bunun vereceği ücrette. Elbette benim sizden aldığım ücretten fazla olacaktır. Bu da sizin kârınız olacaktır. Hı hı. Yani benden bunu diyelim ki 10 liraya aldınız. Daha ürün çıkmadan 2-3 ay önce, belki 1 evet. sene önce. Sonra ürün elde edildi ve teslim edildi. Teslim edilirken fiyat biçildi ki 20 lira. Bu 20 lira sizin olacaktır, benim evet. değil. Önceden almanızın kârı. Şimdi sual o 20 liranın zekatını kim verecek? Siz mi vereceksiniz, ben mi vereceğim? Hı -hı. Anladığım kadarıyla sual bu evet, şekilde. Evet. Ama e, bu suale cevap vermeden önce bu işlemin caiz olabilmesi için belli başlı şartlardan bahsetmemiz gerekir. Birincisi bu ürünü ben size satmamda Selemin şartlarına riayet etmem. İkinci olarak ürünü elde ettikten sonra kendi nama yani kendi ismimle ama sizin namınızı onu bir başkasına teslim ederken bunu sizin yapmanız. Hımm. -hı. Niye sizin yapmanız? Çünkü bu alışveriş selam akdidir. Dediğimiz gibi selam aktinde müstemun fih diye tabir ettiğimiz satışa konu olan bizim örneğimizdeki buğday siz teslim almadıkça bunda ikinci bir tasarrufta bulunmanız kesinlikle caiz olmayacaktır. Teslim almak da kimden? Benden teslim alacaksınız. Evet. Yani misallendirelim. Ben çiftçiyim. Tarlamı ektim. Hı. Ekilmiş olan tarlada çıkması muhtemel olan mahsulümü tayin etmeksizin size sattım. 10 ton fındık sattım diyelim. Evet. Ee, ve bu fındığı işte e, falancı ayın falancı tarihinde teslim, teslim edeceğim. edeceğim dedim. Bu şekilde anlaştık. Ama size değil de direktmen işte <gülüyor> ofise yatıracağım. Evet. Böyle değil. Bunu size teslim etmem gerekir. Teslim gerçekleştikten sonra siz onu yatıracaksınız. Veya bana vekalet verirsiniz. Ben sizin namınıza yatırırım. Hmm. Önemli değil. Ama bunu bir kere teslim almanız gerekecek. Aynı yani. şeydeki sistem gibi oldu hocam. Biraz Ama... önceki bahsettiğimiz evet. Ama bu teslim tahliye yoluyla da olabilir. Yani ben onu toplamışımdır, ambarımda duruyordur ve hatta harmanımda duruyordur. Size diyorum ki buyur alabilirsin, alma imkanın vardır. Senin alma imkanın olduğu halde almasan da bu hükmen kabız gerçekleşmiş tamam, olacaktır. Evet. Bu ürün senindir. Senin olduğunu nereden biliyoruz? O saatten sonra o ürünün başına bir felaket gelecek olsa sizden mi gider, benden mi gider? Cevap. Eğer benden giderse teslim etmedim demektir. Evet. Sizden giderse teslimi gerçekleşmiş demektir. İşte sizden gidecek bir konu tahakkuk ettikten sonra o ürünü sizin namınıza işte belli Satın. yerlere satabiliriz. Yani sizin dediğiniz teslim edeceksiniz dediğiniz noktada illa malı alacaksın, fındığı onun evine götüreceksin ya yani işlerine değildir. götüreceksin diye bir Bu, şey yok. Dediğimiz gibi hükmü ha. olarak da olabilir. Yani tahliye diye tabir ettiğimiz hükmü kabız diyoruz Hı -hı. buna. Sizin almanızda olanak sağlamak, imkan sağlamak ve sizin bunu alabilme imkanına da sahip olmanız. Evet. Hatta denir, insan mahpus olsa, hapiste olsa buyur al desem ona, ona imkan sağladım. Bu bir kabız mıdır? Değildir. Evet. Çünkü onun almaya imkanı yoktur. Yok. Onun da alma imkanı olacaktır. Bütün bunlar tahakkuk ettikten sonra onu siz e, işte belli kuruma satıyorsunuz. Ve oradan alacaklı olan sizsiniz. Peki zekatı nasıl hesap edeceğiz? Aslında meseleyi bu şekilde tasvir ettikten sonra zekat sorusuna da cevap vermiş olduk. Niye? Çünkü ben üreticiyim, yani hmm. çiftçiyim. Çiftçi isem benim zekatım çiftçilik doğrultusunda hesap edilecek. Siz ise alan ve satansınız yani Ticaret. tacirsiniz yani evet. tüccarsınız. Tüccarsanız sizin zekatınızı ona göre hesap edilecektir. Hmm. O öşür olarak verecek, o normal evet, zekat olarak İşte verecek. cevabından evet. kastettiğim de buydu. Zekatta baktığımız zaman malumunuz beş kalem zekattan bahsedilir. E, bu beş kalemin e, iki tanesi nisap noktasında e, ve belli şartlar noktasında aynıdır. İşte nedir bunlar? E, arazi mahsulleri ki öşür dediğimiz hı hı. olay, e, yaylım hayvanları, saime dediğimiz e, olay ki bunların nisapları da farklıdır. Hı hı. E, vacip olacağı, ödemesi gerekli olan oranlar da farklıdır. Yani hayvanlardaki oran ile arazi mahsulündeki oran aynı değildir. Evet. Bir de altın, gümüş para nakit, bunun oranı ve verilmesi gereken miktar %2,5. iki buçuk. Bir de uruzu ticare, yani al-sat yaptığınız mallar, bu ikisi beraber değerlendirilir. Yani kenarınızda altın veya gümüşünüz var veya nakit paranız var, diğer tarafta da ticari mallarınız var. Bunların nisapları da aynıdır, verilmesi gereken oran da aynıdır. Geri kalan işte havlanın havil diye tabir ettiğimiz üzerinden yıl geçme vesaire de hep aynı şekilde de, hmm. e, değerlendirilir. Bir de rikaz dediğimiz yer altından çıkan madenler. E, bu şekilde bir e, fa, e, zeka sistemi var. Hmm. Şimdi benim açımdan baktığımız zaman ben arazi mahsulünü size satmış oluyorum ve üreten kişiyim. Dolayısıyla bana vacip olan, benim vermem gereken öşürdür ve benim mallarım öşre tabidir. Hmm. Ben çıkan mahsulün öşrünü veririm ama size teslim etmemle mükellef olduğum o limiti de size teslim ederim. Yani bu şöyle demek değildir. Diyelim ki, 10 ton ürün vermem gerekiyor size. Aklı o şekilde yaptım. Benim tarlamdan da 10 ton ürün çıktı. 10 tonun ben öşrünü ayırayım. Geri kalanını size teslim edeyim değil. Siz de aktimiz 10 ton üzerirse 10 tonu teslim etmem hmm. gerekir. Benim tarlamdan çıksın veya çıkmasın. Çıkmadıysa piyasadan temin edeceğim. Ben bunu size teslim edeceğim. Evet. Ben öşrümü verdim. Benim vazifem bitmiştir. Siz ise ticaret yapan birisiniz. Al sat yapan birisiniz. Benden ürünü aldınız. Ama daha henüz teslim almadınız. Önemli değil. Belli bir tarihten sonra teslim aldınız ve sattınız. Sizin eğer daha önceden zekata veren kişilerdensiniz, yani nisaba malik olan bir kimseniz, iseniz sizin belli bir yılınız vardır. Hesap edeceğiniz belli bir tarihiniz vardır. O tarihe geldiğinizde, elinizde o fındık varsa fındığı katarsınız. Satmışsanız alacaklı olduğunuz rakamı Parayı. katacaksınız. Hı -hı. Ha, sattınız ve aldığınızda yediniz. O tarihten önce bu işlemler olduysa zaten yapacak bir şey yoktur. Bir şey Yani ediyoruz. siz tamamıyla ticari mal olarak onun zekatını hesap edeceksiniz. Hı -hı. Ben ise e, o ürünümü üreten e, arazi mahsulü olarak zekatımı hesap edeceğim. Buna göre herkes kendi zekatını vermek o noktasında e, mükellef olacaktır. Yoksa evet. ortadaki ürünün zekatını sen mi ben mi meselesi değil. Ben bana göre siz de kendinize göre vereceksiniz. Aynen. Evet hocam yani bir ufak soru ama belki kolay bir soru gibi görünüyor. Evet. Ama içini araştırdığınız Detay zaman vardır. detaylar çok farklı bir şekilde çıkıyor. Amacımız da burada hani direktmen işte caizdir veya helaldir, haramdır, caiz değildir şeklinde cevap vermek yerine bu şekilde anlatıyoruz ki değerli dostlarımız daha iyi. Onları kavrasın amacı. Yani bir noktaya cevap verirken farklı noktalarda yanlışlık ihtimali varsa da bunu da beyan etmek gerekir. Şimdi Yoksa bu da alışveriş şey için... doğru mu yanlış mı onu da belirttik mesela Aynı hocam. Şekilde. Öşür anlattık, zekat anlattık. Farklı konulara da girmiş evet. olduk bir soru içerisinde. Bir diğer sorumuz da hocam. Namaz kılmayanın diğer ibadetlerinin kabul edilmeyeceği doğru mudur? Bir tanıdığım namaz kılmıyor ama maddi olarak hayır sanat yapıyor. Örneğin medrese, hafızlık e, kursu, cami yapım işlerine parasal destek veriyor. Bu yapılan hasenatlar kabul olmaz mı? Boşuna mı yapmış oluyor? Yoksa farz borçlarını ödeyene kadar bu faziletler bir nevi bloke ediliyor? Namaz kılmayanı boşuna sadaka verme zaten kabul olmayacak demek doğru mudur? Evet. Aslında e, bu ve bu emsal sorulara e, farklı programlarda detaylı cevap vermiştik. Hmm. Bu meselenin devran ettiği nokta, Amel imandan bir cüz olup olmama meselesidir. Ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman akidedir, inançtır. Ee, İslam'a nasıl inanılması gerekiyor ise o şekilde inanmak imandır. İnancı amele yansıtmak, işte namazın farz olduğuna inanıyorsunuz, bu imani bir mesele. O namazı kılıyorsunuz, bu ameli bir mesele. Faizin haram olduğuna inanıyorsunuz, bu imani bir mesele, itikadi bir mesele. Faiz yemiyorsunuz, faizden kaçıyorsunuz, bu ameli bir mesele. Yani terk ama ameldir netice itibariyle. Evet. Şimdi bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Bir insan itikadi olarak inanması gerektiği halde inanmıyor ise... Ve inanması gerektiği şey de imani bir mesele ise bu insan iman dairesinden çıkar. Misallendirelim. Ee, diyelim ki bir insan e, günümüzde e, ekonomi şartlarında faizin haram olmaması gerekir. Faizin haram olduğunu ben kabul etmiyorum dese, Kur'an-ı Kerim'de olduğunu bildiği halde bunu söyleyecek olursa, bu insan veliki namazını kılsa da, Orucunu tutsa da, her sene hacca veya ümreye gitse de, hayır hasena sahibi olsa da bu insan iman dairesinden çıkmıştır. İmanı olmaması yapılan amellerin hiçbirinin hükmünü e, tahakkuk etmez. Yani bir hoca efendi şöyle benzetme yapardı. Amelleri elde bulunan beş parmağa benzetsek o parmaklar ele bağlıdır, el kola bağlıdır. Kol imandır, kol olmayınca parmakların hiçbir hükmü olmayacaktır. Bu kişinin imanı problemi vardır. İbadetinin buna bir faydası olmayacak. Ancak bu kimse dese ki evet Allahu azimişan Azimüşşan faizi haram kılmıştır. İşte zinayı haram kılmıştır. Şunu farz kılmıştır. Şöyle şöyle bunları biliyor, itikad ediyor. Ama nefsine yenildiğinden dolayı bu haramları yerine işlese. Veyahut da Allah'ın farz kıldıklarını yerine getiremese. Ama farz olduğunu kabullenerek bunu yapsa günahkardır. Bu kişi fasıktır ama kafir değildir. Peki fasık olan, günahkar olan bu kimsenin bir günahından dolayı diğer taraftan yapacağı iyilik bertaraf olur mu? Hani hmm. e, iyilik kötülüğü getirir ama kötülük iyiliği getirir mi? Kur'an-ı Kerim'in ifadesince iyilikler kötülükleri bertaraf eder. Ama kötülük iyiliği bertaraf etmez. Yeter ki o kötülük imani bir kötülük olmasın. Hmm. Yani itikadi bir problem olmasın. olmasın. itikada yansıyan bir problemse bütün iyilikler evet. gider. İyilik diye bir şey kalmaz. ha Bunun yanı sıra tabii şunu da göz ardı etmememiz gerekir. Hani bazı hadis-i şeriflerde de vurgulanıyor. İnsan hani Efendimiz soruyor aleyhissalatü vesselam müflis kimdir bilir misiniz diye asabı ashab kiram diyor e, bizde müflis malı mülkü olmayan kimsedir iflas etmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise hayır o ahirete ameliyle beraber gitmiş ama ona sövmüş, onun hakkını yemiş şöyle yapmış, böyle yapmış. Elinde ahirete şey o haklar verilir, verilir. Elindeki ameller gider. Hmm. Bu bağlamda evet o kötülükler amellerin eksilmesine sebebiyet veriyor. Kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz bir insanın namaz kılmama günahı diğer taraftan oruç tutma farziyetini yerine getirmesini de onu iptal etmez. Evet. Veya oruç tutmaması namaz kılmasına engel değildir. Hatta ma yüdre yudrek kulluhu la yutrek kulluhu diye bir kural vardır. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilmez. Evet gönül ister ki bütün hepsini yerine getirmek. Evet. Ama getiremiyorum o zaman hepsini terk edeyim. Hayır hmm. yapabildiğini yine kişinin yapmakla mükelleftir. Şimdi sual eden kardeşimiz bir kişiden bahsediyor. Namaz noktasında sıkıntısı var evet. ki Rabbim tez zaman dost sıkıntıları bertaraf Amin, etsin. Şarkı, e, çünkü mi? namaz ciddi anlamda evet. önemli bir ibadettir. Ahirette imandan sonra kişiye sual edilecek ilk sorudur. Evet. Ve bu noktada kişi sınıfa geçtiği zaman diğerleri daha rahat olacak. Ama bu noktada sınıfa geçemeyen kimsenin her geçen günü daha kötü olacağına dair birçok rivayetler vardır. Dolayısıyla namaz konusu yani hafife alınacak bir konu Peki. değil. Yani bu konuşmamız bunun hafif olduğu anlamını taşımamalıdır. Ama bununla beraber namazın farziyetine itikad ettiği halde kılmasının gerekli olduğuna inandığı halde bir şekilde namazını terk etmişse bu kimse bu ehli sünnete göre kafir değildir. Yani mümindir yine. Mü'mindir. Mümin olduğuna göre oruç ibadetini yerine getiriyorsa getirmelidir. Diğer taraftan hayır hasanat yapıyorsa onların sevabı farklıdır. Yani bu taraftan günahkar olması o sevaplarını bloke etmez. Evet. He, o sevap bunu karşılar mı? O bir bahsediyor. Yani onun sevabı ayrıdır, bunun günahı farklıdır. Aynen. Bunun muhasebesini yapacak konumda da şu an için değiliz. Dolayısıyla yani bir insanın bir ibadeti yerine getirmemesi, diğer tarafta getirmesi gereken ibadetlerden geri durmasını gerektirmez. Hani halk arasında şöyle bir ifade var işte hacca git, yok daha işte şey yapamadık yani tam Kendimiz anlamıyla dönüş yapamadık, ama. bir dönüş yapalım ondan Hı -hı. sonra. Niye? Çünkü hacca gittiğim zaman daha günah işlememem lazım. Aslında günah hiç işlememek lazım. Hacca gitse de gitmese de. Hacca gitmek bunlara da bertaraf ediyorsa bir an önce gitmek Bir an lazım. önce gitmek gerekir. Yani burada işte bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilemez kural aslında karşımıza çıkmaktadır. Bunu aslında biz dünyevi meselelerde hep uyguluyoruz. Gönül ister ki en pahalı arabayı alayım. Gönül ister ki en pahalı en lüks yerde daire alayım. Ya alamıyorsam o zaman hiç daire almayayım hiç araba almayayım kimse demiyor. Evet. E, alabildiği imkanları kişiler zorluyor. İşte bineğini de alıyor. E, oturacağı dairesini de alıyor. Ama gönlünde olanı belki almıyor. Hı. Önemli değil. Hı. Ma la yutrak la yutrak kullu. Bir şeyin tamamı elde edilmiyorsa tamamı terk edilemez. Bu ibadet konularında da böyledir. Yeter ki o terk ettiği şey imani bir mesele olmasın. İman olursa Allah muhafaza amellerin hiç büyük mü olmaz. Tabi bunu böyle söyledik. Bu şekilde hmm. noktalayalım. Ama burada farklı bir açıdan bir açılım getirmek istiyorum. Özellikle bizim medreselerde hayır hasanatla iştigal eden, hayır toplayan kardeşlerimizin çok suali oluyor. İşte bazı bize bazen hayır getiriyorlar diyor ama getiren kimsenin kazancında sıkıntı var, yaşantısında sıkıntı var. Biz bunlardan bu hayrı alalım mı, almayalım mı? Yani bu adam namaz kılmıyorsa, namaz kılmayanın yapacağı hayrı alalım mı, almayalım mı Ya da faizle işgal ediyor, ediyor gibi. gibi. Şimdi bu meselenin de aslında bir hukuksal tarafı vardır. Bir de ahlaki, vicdani, siyasi tarafı Hı. vardır. Hukuksal olarak baktığımız zaman bir insanın kazancı haram dahi olsa, eğer o haram sahibi belli Hı. olan bir haram değil ise, zaten o tasattük etmelidir. Yani elinden o malı çıkarmalıdır. Elinden o malı çıkartırken de sadaka verme mahiyetinde değil. Haramı terk etmek olarak çıkarmalıdır. Yani ve sebilü et tasadduktur. O zaten fakir fukaraya verilir veya âme'ye taallük eden yerlere verilebilir. Verilmelidir de zaten. Bu kişi ama bundan dolayı bir sevap beklemeyecek. Ama burada meselenin siyasi tarafında ise bu kişi bu kadar günah bataklığında bir kuruma, bir medreseye hayır ediyor, hayır veriyor. Verirken eğer siz buna derseniz ki senin kazancında problem var. Biz senin kazancını almıyoruz. Verdiğin hediyeyi kabul etmiyoruz dediğimiz zaman bu kişi kendini sorgulayacaksa. Ya bak ben benim durumum ne olacak? Benim verdiğim hediyeyi bile almıyorlar hmm. ve rahat diyemiyor ise bu manada bu kişiye tebliğ yapabilmek manasında almamak elzemdir. Hmm. Niye? Çünkü kendini sorgulayacak. Onun vicdanını rahatlatmayacağız. Çünkü onun eğer o hayrını biz alacak olursak o diyecek ki, evet benim günahım var ama hayır, hayır hasanat sahibiyim ben aynı zamanda. Bu sefer kendini hiçbir zaman sorgulayamayacak. Vicdanen kendini rahatlatacak. O günaha belki devam edecek. Hatta o günahın günah olduğu bile kendi kafasında yavaş yavaş Allah muhafaza kalkmaya doğru gidecektir. O yüzden burada bu konumda olan kardeşlerimizin biraz titiz davranması gerekir. Karşı taraftaki kişinin Konumu Yani benim bundan almam veya almamam durumunda buna nasıl tebliğ yapabilirim? Bu amelinden bunu nasıl vazgeçtirebilirim? Almamla mı, almamamla mı? Buna göre bir yol haritası çizebilirim. Bunu yapan kişide bayağı bir şey olması lazım hocam. Hem karşı... donanımlı olması evet. gerekir hem de karşı taraf. Ama bazen olur işte veriyor. Sen onu alsan da almasan da onun haberi bile olmayacaktır. Yani bilgi bile ona ulaşmayacaktır. Bu gibi durumlarda alırsın. Zaten e, İslam'da olsaydı e, o alınacaktı, verilecekti. Sahibi belli olanlardan bahsetmiyoruz ama. Burada da ona göre hareket etmek ama lazım. şimdi çokça mesela bu şeyde mesela dolaşan kardeşlerimiz var. Özellikle cami inşaatına yardım toplarken falan. Bunu duyduktan sonra da çok bilgisi olmadan da karşı tarafa bu tip hareketlerde bulunmasa diye ikaz ettiğimizde delikmiş olalım. Tabii, tabii. Hocam burada hemen bir soru daha sormak istiyorum anlattıklarınızdan yola çıkarak. Şimdi özellikle mesela e, bu miras konusunda da çok ortaya çıkıyor. Mesela bayanlar diyor ki bana işte e, hani değinen diyorlar ki erkek 2 kız 1 diyorlar. Ama ben yok eşit almak istiyorum dediği anda buradaki kadının durumu ne oluyor? Ee, aynı mesela aslında eğer evet. ben eşit almak istiyorum derken ben bayanın bir almasını kabul etmiyorum evet. şeklinde ilahi nizama aykırı anlamda bir itikat sergiliyorsa hı hı. yani Kur'an böyle dese de ben kabul etmiyorum derse Allah muhafaza bu imani bir problemdir. Ama yok evet Kur'an'a göre böyledir ben bunu biliyorum itikat ediyorum böyle olmasının gerekli olduğuna da inanıyorum hı hı. ama nefsime mağlup geliyorum. Ee, ve nefsim bana galip geliyor. Bundan dolayı ben iki almak istiyorum derse bu ameli anlamda bir problem olacağı için bu kişi fasık olacaktır. Hmm. Yani bunun arasını ayırmamız lazım. Bir de şu var bir insan e, direktmen bir hükmü kabullenmediği zaman inkar ettiği zaman tekfir noktasında acele etmememiz lazım. Yani küfre girdi noktasında. O kişinin onun Kur'an'da olduğunu bildiği halde Tansiz edildiğini bildiği halde mi inkar ediyor? Yoksa onun Kur'an'da olduğunu bilmeyerek mi inkar ediyor? Hmm. Bu da önemlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, babaların hakkının südüs olduğundan, altıda bir olduğundan bahsedilir. feraiz hmm. Bunu birçok kişi bilmez. E, birine densek işte sen çocuğunun malından altıda bir hakkın var. Hatta e, oğulları yoksa kalanı da alacaksın. E, Kur'an şey, Kur değil İslam'a göre böyledir desen hmm. belki bu kişi bunu inkar edebilir veya da onun kardeşi veya da onun çocuğu bunu inkar edebilir ee, ama Kur'an'da böyle olduğunu bilerek. Bunu inkar edecek olursa durum farklı olacaktır. Yani kişinin bu noktadaki cehaleti mazeret olarak kabul edilebilir. Çünkü birçok hocanın dahi bilmediği bir mesele ise bu. Onun bilmemesi mazerettir. Evet. Ama şöyle olsa Kur'an'da yazsa da ben bunu kabul etmiyorum derse Allah muhafaza bu insan iman, i̇man dairesinden muhafaza. çıkar. Ki Rabbim bu hale düşmekten cümle ümmeti muhafaza eylesin. Yani ben şöyle bir şey duymuştum hocam. Mesela bu erkek kadın ay, malların ayrılması noktasında bir tane mesela e, ev var. Bina var diyelim mesela. Bu ayrılması noktasında erkekler diyor ki yok diyor bu mal diyor bizim diyor babamızdan kalan kız arada bir miktar para veririz diyor çıkar gider. Ama burada kızlara sormuyor mesela siz buradan daire ister misiniz istemez misiniz diye sormuyor size bir miktar para verelim diyor burası bizim diyor mesela. Ama oradakilerin genelde hepsi bilir ki e, yani aslında adalet hak Allah'ın nizamının ne olduğunu hepsi bilir bildiği hmm. halde bir zulüm olarak onu ihtas eder veya kendince vicdanını rahatlatır. Ben babamla beraber çalıştım, ettim. Veya yöreden kaynaklı olarak işte hmm. kıza mal verilmez. O kız zaten kocasından ayrıldığı zaman babaya bir buraya gelecektir. Ben ona bakacağım gibi bazı fasit talihler. Ya kız buraya giremez diyor. Burası erkeklerin yeri. İşte bunlar tamamıyla gibi. neyle alakalıdır? Kişinin e, yani zulmüyle alakalı. Hmm. Bunu helal itikat ederse o zulüm imani bir zulüm olur Allah ım Allah. Im Ama bunu helal itikad etmeyecek olursa fasıktır, günahkardır, zalimdir. Bundan dolayı ahirette vebal altındadır. Hmm. E, yolda herhangi bir kimsenin malını gasp etmiş gibidir veya birinin malını çalmış gibidir. Yani onun babasından kalması diye bir şey ifade edilecek. Her ne kadar oradan mesela ben sana para verdim, çıktım buradan gibi bir Karşı şey... Karşı tarafın rızasını almadan bunu yapma imkanı olmaz. Olmaz. Hmm. Yani hatta bu bizim Karadeniz bölgesinde maalesef kızlara mal verme noktasında ciddi anlamda sıkıntı var. Ama hep şöyle bir algı var. Herkes razı diyorlar. Kızlar razı. Yani işte biz onlara işte hacca gönderiyoruz, ümreye gönderiyoruz. Veyahut da babamızdan sonra bir miktar para veriyoruz. Kimsenin bu konuda bir sıkıntısı yok diyorlar. Geçenlerde Hüsamettin Hocam da bu konuyu konuşurken dedi ki Karadeniz'de bu sene hep şuna dair sorular geldi. Dedim nedir hocam ne geldi? O bölgeye gittiği zaman hatta sohbette bu konunun işlenmesi bizden istendi diyor. Nedir dedim. E, bu malumunuz devletin işte 2B yasasıyla e, araziler kimlerin kullanımındaysa e, devlet orada kıza bir erkeğe iki şeklinde bakmıyor. Evet. Babanınsa babadan sonra kaç tane mirasçı varsa onların hakkı olarak görüyor ve onlara belli bir para veriyor. E, ne parası var işte oraya ekme parası, e, nemalandırma parası. Bu da kızların hesabına yatıyor. Kızların hesabına yatırıldığı zaman hiçbir kız o hesabındaki parayı abilerine vermiyor. Bunun üzerine işte efendim hocam biraz konuşsanız da bunlar bunu vermesi lazım gibilerinden. Hani rızalları vardı. Demek ki onlara böyle bir imkan tanınmamış. Yani kızlarda algı olarak yani bir kadın asla baba malına giremez, isteyemez. Mahalle baskısı var. O yüzden de diyor, razı oldu şeklinde. Ama hakikatte ona bir şey verildiği zaman al bak vermiyor. Hmm. Demek ki bu rızaların olmadığını gösteriyor. O yüzden bu konuda yani titizlikle davranmamız gerekir. Bizim Güneş Sametür Hocam'dan mevzu açacağım. O demişti ki ne zamanki babam vefat etti ki Efendi Hazretlerimizin köyündendirim, Miço'dandır hmm, Miço'dan. yani Tavşanlı köyünde. Ne zamanki babam vefat etti ben kardeşlerimi topladım diyor. Kız kardeşlerim de dahil çaylıklarımız vardı. Hepsinin hakkını verdim diyor. Kızlar dedi ki abi bizi hacca gönder biz mal falan istemiyoruz. Yok harcı kendi paranızla gidin. İstiyorsanız satın yerinizi gidin. Hmm. Ama bir şart daha koştun diyor. Belki bu şart normalde İslam bir şart değil. Evet. Ama bir algıyı kırma nedir bu? Bizatihi geleceksiniz burada çay toplayacaksınız eniştelerle beraber. Hmm. Yani halk görecek. Kıza da mal verilirmiş. Enişteye de mal verilirmiş. Şekli. Orada işte durum şu. Enişte bizim malımızı mı yiyecek? İşte senin malının olduğunu söyleyen kim? O hanımın i̇şte malıydı yani. ama evet. evlada geçtiği zaman niye bu kabullenmiyor? İşte Böyle bir algı var yani. Bir algı var Allah muhafaza. Rabbim bu algıyı kırmaya cümlemize nasip etsin Amin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Rabbim Yine bilim bayağı, bilim bayağı bir alırsın. sorumuz var ama hocam. Vaktimizin de sonundayız inşallah. Daha uzun uza diye sorularımızı cevaplama i̇nşallah imkanımız inşallah olur. Rabbim muvaffak eder hayırlısıyla inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Son olarak dua babından. Rabbim hakkımıza hayırlı nasip etsin. Hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bilip de son derece kaçınmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun Amin hocam. Cümlemesin. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bize yine ilmihaletlerigül tv.com.tr ve yine whatsapp hattından gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresi yine sizler için hazırlanmış bir sitemizdir. Buradan da yine ilmihal programlarımızın bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz. Soru cevap şeklinde de yine detaylı bir şekilde inceleme imkanına sahipsiniz. Hatta arkadaşlarımız bunun düzenlemesini yapıyor. Yazılı şekliyle de videoların altına sizler için hazırlıyorlar. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla himayetinde hoşça efendim.